Üçüncü özellik, yeni davetin ana hatları. Bu yeni dinin esasını teşkil eden ana hatlar şunlardır. Bir olan Allah'a inanmak, Resulullah Aleyhisselam'a inanmak, ahiret gününe inanmak. Bu merhale boyunca üzerinde önemli durulan ana hatlar bunlardır. Bunlar, davanın ilk ilanı esnasında ortaya konulan ana ilkelerdir. Birinci hat, Resulullah Aleyhisselam'ın Kureyşlilere vermiş olduğu şu hutbesinde açıkça ortaya konulmuştur. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd ediyorum. Ondan yardım diliyor, ona inanıyor ve ona güveniyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, onun birliğine ve hiçbir ortağı olmadığına şehadet ederim. ''Elçiler halkına yalan söylemezler. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'ın adına yemin ederim ki...'' İkinci hat şu şekilde ortaya konulmuştur. ''Ben özel olarak size ve genel olarak tüm insanlara gönderilmiş olan Allah'ın elçisiyim.'' Üçüncü hat ise şöyle ortaya konulmuştur. ''Allah'ın adına yemin ederim ki, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz.''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 savaş meşalesini yakmışlardır. Aşağı yukarı 20 sene ileriye atlayıp Hudeybiye Anlaşması'na geçtiğimiz zaman çatışmanın tabiatıyla anlaşmazlık ekseninin kesinlikle değişmediğini görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam yazısına Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlamak isterken Süheyl bin Amr kendisine itiraz edip ''Hayır, vallahi biz Rahman'a inanmıyoruz.'' İsminle Ya Allah diye yaz, diyor. Resulullah Aleyhisselam, Bu Allah'ın elçisi Muhammed'in anlaşmasıdır, diye yazmak istiyor. Süheyl bin Amr itiraz ederek, Senin elçi olduğuna inansaydık zaten sana karşı savaşmazdık. Kendinin ve babanın ismiyle yaz, diyor. Fakat bugün öz değerlerini yitirmiş nesiller için, İslam'ın temel öğeleri yeterince bir anlam ifade etmiyor, ne yazık. Bugün basın ve yayın organlarıyla insanlara sunulan, okullarda öğrencilere aşılanan milliyetçilik, ılımlı kavmiyetçilik fikrinin savunucuları, sözde Allah'a iman fikrine karşı olmadıklarını ve basın yayın organlarında iman meselelerinin ele alındığını iddia etmektedirler. Onlar, iman meselelerine sadece yüzeysel olarak değinebilirler. Fakat asıl gayeleri Hıristiyanları, Yahudileri ve müşrikleri memnun etmektir. Savunuculuğunu yaptıkları ılımlı kalmiyetçilik, milliyetçilik fikri bunlardan hiçbirini rahatsız etmemektedir. Burada söz konusu edilen kimseler Allah'a iman fikrini kesinlikle reddederek, İnkarcı komünistlerle birlikte ortak bir fikirsel temel oluşturmaya çalışan radikal kalmiyetçiler değildir. Neticede her iki grubun fikirleri de tam bir döneklik anlamına gelmektedir. Birinci grup İslam'dan önceki putperestlik cahiliyetine, ikinci grupsa şimdiye kadar insanlık tarihinde örneği görülmemiş olan bütünüyle inkârcılığa dönmüşlerdir. Her iki grup da İslam'ın, Kur'an'ın ve Resulullah'ın sünnetinin ortadan kaldırılmasına çalışmaktadırlar.